Atla tilki. Bir varmış bir yokmuş. Bir çiftçi varmış. Bu çiftçinin bir de atı varmış. Bu at uzun yıllar çiftçiye canla başla hizmet etmiş. Çiftçi için kuyruğunu süpürge etmiş. Ama at işe yaramayacak kadar yaşlanınca çiftçi onu evden kovmuş. Hadi defol git gözüm görmesin seni. Ne zaman bir aslan kadar güçlü olursan o zaman gel. Zavallı at çok üzülmüş. Onca yıldır verdiği emeklerimi yansın, evsiz barksız kaldığına mı? Ormana gidip başını sokacak bir yer aramaya başlamış. Derken bir tilki çıkmış karşısına. Ne oldu at kardeş? Niye bu kadar üzgünsün? Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün? Sahibim işe yaramıyorum diye beni evden kovdu. Bunca yıldır ettiğim hizmetleri unuttu. Ne zaman bir aslan kadar güçlenirsem beni o zaman işe alacağını söyledi. Şimdi ben ne yapar, nerelere giderim? İlahi at kardeş, üzüldüğün şeye de bak. Sen benim söylediklerimi yap, gerisine karışma. Şimdi yolun üzerine uzan ve ölü gibi yat. At, tirkinin dediğini yapmış. Tirki bundan sonra soluğu aslanın ininde almış. ''Kral hazretleri, kral hazretleri, müjdeler olsun. Yolun üstünde ölü bir at var. Tam sizin ağzınıza göre.'' Aslan gelip bakmış. Nalları dikmiş durumda yatan atı görünce ağzını suya akmış. Tilki aslana ''Ben şimdi atın kuyruğunu sizin kuyruğunuza bağlarım. Siz de sürükleye sürükleye götürüp ininizde rahat rahat yersiniz.'' Demiş aslan inanmış. Tilki aslanın kuyruğunu atın kuyruğuna sıkıca bağlamış. Bu arada sezdirmeden... Aslanın ayaklarına da bir düğüm atmış. Tilki bağlama işini bitirince usulca ata dönmüş fısıldamış. Hadi şimdi durma koş. At yattığı yerden doğrulup ok gibi fırlamış. Dört de koşmaya aslanı sürüklemeye başlamış. Aslan neye uğradığını şaşırmış. Kükremiş, homurdanmış, bağırmış, çağırmış ama kendini bir türlü kurtaramamış. At aslanı sürük diye kafasını gözünü taşlara çarpa çarpa doğruca sahibinin evine götürmüş. Al bakalım işte aslanı getirdim. Bir aslan kadar güçlü olduğumu gösterdim. Nankör çiftçi yaptığından öyle utanmış öyle utanmış ki kıpkırmızı kesilmiş. Yaptığına pişman olup attan özür dilemiş. Onu yeniden ahıra sokup ölünceye kadar beslemiş.